Ahab heyecanla yaklaşıp iki elinde de pertin omuzlarına dayayarak bak öyleyse şuraya dedi. Bak şuraya, şuraya. Böyle çatlakları da yok edebilir misin Demirci? Elini hızla çatlaklarla dolu alnına götürdü. Eğer bu işi becerebilirsen Demirci kafamı seve seve önüne korun. En ağır çekicinde iki gözümün orta yerine vurmana razı olurum. Söyle, düzeltebilir misin bu çatlağı? İşte düzeltemeyeceğim çatlak budur kaptan. Bir tekinden başka hepsini düzeltebilirim dememiş miydim? Ya doğru söylüyorsun demirci. Düzeltemeyeceğin tek çatlak bu. Sen yalnız etimdeki izini görüyorsun bunun. Oysa bu çatlak kafa tasımın kemiklerine dek işlemiştir. Kafa tasımın içi de çatlak çatlaktır benim. Ama sen şimdi bu ıvır zıvır işleri bırak. Kargılar margılar kalsın bugün. Şuna bak sen. Ben bir zıpkın istiyorum pert. Ama bin şeytanın bir araya gelip kıramayacakları bir zıpkın. Balinanın içine kendi yüzgeç kemiği gibi sımsıkı saplanacak bir zıpkın. İşte malzemesi. Bak demirci. Yarış atlarının nal çivileri bunlar. Halis çelikten. Nal çivileri mi? Ahap kaptan. Biz demirciler için maddenin bundan iyisi, bundan dayanıklısı olamaz. Bilmez miyim? Katillerin eritilen kemiklerinden yapılmış bir zam gibi kaynaşır bu çiviler. Çabuk ol. Yap şu zıpkını. Ama önce sapı için on iki çubuk döv bana. Sonra bir yedek halatının telleri gibi bu on iki çubuğu birbirine dola. Birbirine sar. İyice kaynat. Hadi başla. Ateşini ben körükleyeceğim. On iki çubuk yapılınca Ahab her birini kendi eliyle uzun ve ağır bir demir cıvatayla bir bir sarıp denedi. Bunda bir pürüz var dedi sonuncusunu atarak. Yeniden döv şunu pertin. Bu da bitince Pert 12'sini bir araya getirip dövecekken Ahap elini tutup durdurdu. Demiri kendi eliyle döveceğini söyledi. Ahap düzgün soluklarla örsün üstünde çekiç sallıyor. Pert kızaran demir çubukları birbiri ardı sıra uzatıyordu ona. Hızını alan ocaktan dimdik kızgın alevler yükselirken Parsi Fedallah sessizce yaklaştı. Başını ateşe doğru eğerek bu işe lanet ya da dua okurcasına bir şeyler yaptı. Ama Ahap başını kaldırınca hemen sıvıştı. Olup bitenleri başka sıradan seyreden stap kendi kendine homurdandı. Bu şeytan uşakları ne dönüp duruyorlar oralarda? Şu parsi denilen herif ateşi kokluyor barut koklar gibi. Nasıl olsa kendi de sıcak bir tüfeğin kızışan falya tavası gibi barut kokuyor. Çubuklar kaynaşıp da zıpkın sapı son bir kez ocağa girdikten sonra pert soğutmak için yanı başındaki su fıçısına caz diye daldırdı onu. Kaynar buğular eğilip bakan Ahab'ın yüzüne savuldu. Ahap bir an için acıyla yüzünü buruşturdu. Beni dağılamak niyetinde misin Pert? Beni dağlayacak demiri kendi elimle mi dövüyorum yoksa? Allah göstermesin. Ama bir şeyden korkuyorum Ahap kaptan. Bu zıpkın beyaz balina için olmasın sakın? Evet, o beyaz şeytan için. Şimdi gelelim zıpkının ağzının ucuna. Onu kendin yap. Al şu usturalarımı. Çeliklerin en iyisindendir bunlar. Al zıpkının ağzı buz denizinin dişleri kadar keskin olsun. Yaşlı demirci usturalara kıyamıyormuş gibi bir süre baka kaldı. Allah ahbap, bunlarla işim yok artık benim. Artık ne tıraş olacağım, ne yemek yiyeceğim, ne dua edeceğim. Ta ki, hadi al, iş başına. Çeliği ok gibi biçimleyip, sapa ekledikten sonra, zıpkına su vermeden önce son bir kez ateşe tutmak isteyen Pert, ahaba su fıcısına yaklaştırmasını söyledi. Hayır, hayır, bu çelik suya sokulmaz. Ölümün ta kendisiyle su vereceğim ona. Hey, bana bakın, Taştego, Koyekoyek, Degu, hey, ne dersiniz? Bu zıpkına su vermeye yetecek kadar kan bağışlayabilir misiniz bana? Zıpkını havaya kaldırmıştı bunu söylerken. Koyu renkli üçbaş evet der gibi eğildi. Putlara tapan zıpkıncıların etinde üç delik açıldı ve beyaz balinaya saplanacak zıpkının ağzına su verildi böylece. Lanetli demir, vaftis kanını cızırdayarak emerken, ahap kendinden geçmişçesine bağırdı. Seni Tanrı adına değil, şeytan adına vaftiz ediyorum. Sonra ambardaki tahta sapların hepsini toplayıp, kabuğu hala üstünde duran ceviz ağacından bir sap seçti, zıpkına taktı. Bu da bitince roda edilmiş yepyeni bir halat çözüldü. Bunun birkaç kulacı iyice gerilmek üzere bocurgada getirildi. Gerilen halat bir harp sesi çıkarıncaya dek ayağını üstünden çekmeyen ahap hiçbir lifin kopmadığını gördü. Güzel dedi. Şimdi gelelim ilmiklere. Halatın bir ucu çözüldü. Lifler birbirinden ayrıldıktan sonra zıpkının sapına örülerek bağlandı. Derken tahta sap zıpkına sokulup sicimlerle sıkı sıkı sarıldı. Böylece zıpkının dibiri, tahtası ve halatı üç kader tanrıçası gibi birbirine iyice kenetlendi ve ahap silahını alıp asık bir yüzle uzaklaştı. Yürürken takma bacağı ve zıpkının ceviz ağacından sapı tok sesler çıkarıyordu güvertenin kalasları üstünde. Ama Ahab kamarasına girmeden önce acayip alaycı ama aynı zamanda çok acıklı hafif bir ses daha duyuldu. Ah Bip! Senin o mutsuz gülüşünün, o boş ve huzursuz gözlerinin, o garip maskaralıklarının bir anlamı vardı sanki. Tüm bunlar dert yüklü Pequot'un kara alın yazısına karışıyor. Sanki alay ediyordu gemiyle. Japon avsularına sularına yaklaştıkça balina avı ile ilgili işler iyice artı artıp otta. Gemiciler güzel havalarda sık sık 12, 15, 18 hatta 20 saat sürekli sandallarda kalıyorlar. Yelkenlerle uzun ya da kısa küreklerle balina peşine düşüyorlar. Ara sıra da 60-70 dakika kıpırdamadan oturup deniz canavarlarının suyun üstüne çıkmasını bekliyorlardı. Ama tüm bunlar zahmetine değmiyordu pek. Böyle zamanlarda, ılık bir güneş altında, ağır ağır kabaran dümdüz sular üstünde, huş ağacının içine oyulmuş kadar hafif bir sandalda oturup da, ocak başında mırıldanan kediler gibi, bordanızı okşayan dalgalarla senli benli oldunuz mu, tatlı bir huzura kavuşursunuz, ara sıra. Okyanusun pırıl pırıl teninin o durgun güzelliğine bakarken, suların altında çarpan kaplan yüreğini unutursunuz. Bu kadife yumuşaklığının içinde amansız bir, Pençenin saklı olduğunu aklınızdan bile geçirmek istemezsiniz. İşte o zaman sandaldaki yolcu bir ana kucağı gibi görür denizi. Karadaymış gibi yüreği güvenle dolar. Çiçekli bir ova sanır artık suları. Uzaklarda yalnız direk başları görünen gemi yüksek dalgalar arasında değil de bir çayırın uzun otları arasında ilerliyordur sanki. Batıya göç edenlerin atları da böyledir. Yalnız kulaklarını gösterirler otlar arasında, bedenleri ise yarıp geçtikleri ocağının yeşilliğin içinde gözden kaybolur. İnsan ayağı değmemiş, geniş vadileri, tatlı mavi yamaçları, vultular ve sessizlik sarınca, oynaya oynaya yorulmuş çocuklar sevinçli Mayıs aylarında ormanda çiçek topladıktan sonra burada uyuyorlarmış gibi gelir size. Tüm bunlar en gizemli duygularınızla karışır. Böylece düşle gerçek iç içe girer, pürüzsüz bir bütün kurulur. Bu huzur dolu sahneler nedenli geçici de olsa Ahab'ı ara sıra duygulandırıyordu. Bu gizli altın anahtarlar onun içine gömülü altın hazinelerini ortaya çıkarıyordu sanki ama Ahab'ın soluğu bu altınları karartıyordu hemen. Ey çimenli korular, ey ruhun sonsuz bahar bahçeleri, İnsanlar dünyanın öldürücü kuraklığıyla çoktan kavrulmuş da olsalar, sabahın taze yoncalarında oynaşan taylara dönerler sizin içinizde. Uçup gidiveren bir an için bile olsa, üstlerinde ölümsüz bir yaşamın çiğ damlalarını duyarlar. Keşke biraz sürekli olabilse bu huzur anları. Ama yaşamın dokunmasındaki enine ve boyuna iplikler gibi, Durgun havalarda fırtınalar birbirine örülür. Her huzur anının ardından bir bora gelir. Hiç geriye dönmeyen sürekli bir ilerleme yoktur. Son durağa varıncaya dek insan adım adım yürüyemez. Bebekliğin bilinçsiz cennetinden, çocukluğun düşüncesiz inancına, sonra ergenlik çağının hep bildiğimiz kuşkularına, daha sonra inançsızlığa ve en sonunda olgun yaşın yine kuşkuya dayanan düşünceli huzuruna geçilmez. Çemberin sonuna geldik mi, yeni baştan başlarız. Yeniden çocuk, delikanlı ve yaşlı insan oluruz. Hiç durmadan yeni yeni kuşkulara düşeriz. Bir daha yola çıkmamak üzere demir atacağımız son liman nerede? Nerede en bezginlerin bile bezmeyeceği dünya? Hangi mutlu gök katlarında? Sokakta bulunan çocuğun babası nerede saklı? Nikahsızken ana olmuş, doğururken ölmüş kızların bıraktığı yetimlere benziyor ruhlarımız. Babalarımızın kim olduğunu bir sır olarak mezara götürdü analarımız. Ölmeden varamayacağız bu sırra. O gün sandalın başında gözlerini o altın denizin ta dibine diken Starbuck şöyle mırıldanıyordu. Ey gizemli güzellik! Hiçbir sevdalı senin gibisini görmemiştir genç sevgilisinin gözlerinde. Dişleri sıra sıra köpek balıklarından, cana kıymaktan, insan eti yeme huylarından söz etme bana. ''İnanç gerçeği kovsun, düşler de belleyi. Senin ta derinlerine bakıyor, sana inanıyorum.'' Stab yine bir altın aydınlık içinde, pulları ışıldayan bir balık gibi sıçradı ve şöyle dedi, ''Ben Stab'ım.'' Stab'ın da anlatacakları var ama Stab yemin eder ki, sevincini hiç yitirmedi, hiç yitirmeyecek. Ahab'ın zıpkını dövüldükten birkaç hafta sonra, rüzgar gerçekten de sevinçli şeyler, sevinçli sesler getirdi bize. Bekar adlı bir Nantucket gemisiydi bu. Son yağ fıçısını yerine yeni yerleştirmiş, tıka basa dolu ambarların kapaklarını yeni kilitlemişti. Şimdi bayram kılığında, sevinç içinde, biraz da böbürlenerek, av alanının sularına serpili gemiler arasından süzülüp, dümeni yurdundan yana kırmaya hazırlanıyordu. Direk başlarındaki üç nöbetçinin şapkalarında uzun kırmızı kurdeleler uçuşuyordu. Geminin kıçına tersüz edilmiş bir balina sandalı, Civadraya'da öldürdükleri son balinanın uzun alt çene kemiği asılıydı. Direklerinden, yelkenlerinden her bir yanından renk renk bayraklar, sancaklar, flamalar uçuşuyordu. Direk başlarının her birine yanlamasına ikişer fıçı ispermeçet bağlıydı. Daha yukarılarda gapya çubuğunun kucetasında aynı kıymetli yağlı dolu küçük variller görülüyordu. Baş direğine de bakır bir lamba çiviliydi. Sonradan öğrendik ki bekarın işleri pek yolunda gitmişti. Buna şaşırmamak elde değildi çünkü aynı sularda sefer eden nice gemiler bir tek balık avlayamadan aylarca dolaşıp durmuşlardı. Bekar yiyecekten çok daha değerli olan ispermeçeti koyacak yer bulabilmek için sığır eti ve ekmek dolu fıçılarını boşaltmakla kalmamış, rastladığı gemilerden de fıçı satın almıştı. Bu fıçılar güverteye, kaptanın ve yardımcı kaptanların kameralarına sıra sıra dizilmişti. Kamara masası bile sökülüp, kazan kaynatmak için kullanılmıştı. Kaptanlar yemeklerini döşemeye tutturulmuş kocaman bir fıçının üstünde yiyorlardı. Baş kasaradakiler sandıklarını kalafat edip, katranlamışlar, yağ doldurmuşlardı içine. Şaka olarak anlattıklarına göre, Ahçıbaşı en büyük kazanına yağ koyup, bir kapak uydurmuş üstüne, kamarot yedek kahve ibriine yağ koyup ağzını tıkamış, Zıpkıncılar zıpkın saplarının oyuğuna yağ doldurmuşlar. Kısacası her yer ispermeçetle dolup taşıyormuş. Yalnız kaptanın pantolon cepleri boşmuş, o da keyfini belli etmek için ellerini ceplerine koyabilsin diye. Bu mutlu ve uğurlu gemi asık suratlı pekoota yaklaştıkça başkas arasından büyük davulların yabansı gürültüsü geliyordu. Daha da yakına sokulunca baktılar ki bir sürü gemici kocaman kazanların çevresine birikmiş, üstlerine kara işkembesini gerdikleri kazanları davulmuş gibi yumrukluyorlar. Kıç güvertesinde yardımcı kaptanlarla zıpkıncılar, Polinezya adalarından kaçıp gelmiş zeytin tenli kızlarla dans ediyorlar.